Kardeşlerim, muazzez müminler Allah Resulü Aleyhisselam dünyayı teşrif edince Risalet davasını ilan ettiği zaman Yahudiler Araplara ümmi der Onlarla alay ederlerdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlarla aynı halkaya oturdu Kur'an-ı Kerim Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme وَخْفِذْ جَنَاهَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Müminlere kolunu, kanadını ger ya Muhammed buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanların alay ettiği Araplarla, Bedevilerle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde, çöllerde, Medine'de, Mekke'de ders halkaları kurdu. Allah Teala'nın ayetlerini Allah Teala'nın ayetlerini onlara arz etti. Fakat sahabe-i kerim efendilerimize Ya ey hulledine amenu la terfau aswatakum fawka savtin buyurdu. Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın sesi üzerine sesinizi çıkarmayacaksınız. Ya ey hulledine amenu la terfau aswatakum fawka savtin ve la tecahru lehu bil kavul. Ve la tecaharu lehu bil kavli ke cahri ba'dikum li ba'din an tahfada amalukum wa antum la teş'urun. Eğer onu kendi seviyenizde görürseniz onun tevazusuna bakar. O da bizim gibi bir insan derseniz onu Muhammed diye çağırırsanız ya Resulullah ya Nebiyallah demezseniz eğer ona karşı sizde bir edepsizlik hali olursa bütün amelleriniz iptal olur. Neden bütün ameller iptal olur? Çünkü ve ma yantıku ani'l hawa illa yuha. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam vahiy haber veriyor. Onun sünneti vahiy. Kur'an-ı Kerim vahiy. Bize vahiy haber veriyor. Eğer insanlar O'na karşı bir edepsizlik yaparlarsa Vahyin sahibi olan Allah Azze ve Celle'ye karşı edepsizlik yapmış olacaklar Onlar edebi kuşandılar Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın yanında eğildiler çöktüler diz üstünde Onu dinlediler saatlerce Şu sözü alırız şunu reddederiz Ya Resulallah demediler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinin talimatlarının tamamına Semînâ ve atana dediler İşittik ya Resûlallah, itaat ettik ey Allah'ın Nebisi dediler Eğer bir sözünü alıp Onun bir sözünü reddetmiş olsalardı O zaman Allah'ın vahyini reddetmiş olacaklardı Bu zamanla şuna dönüşecekti Diyeceklerdi ki insanlar ''Ya Muhammed, Ya Resulallah, senin getirmiş olduğum nizam, İslam bu asrın, bu çağın sorunlarını çözmez.'' deyip onu reddedeceklerdi. Ama sahabe öyle demedi. ''Ya Resulallah'' dediler. Bedir'de Efendimiz Aleyhisselam Ensara kanaatini sorunca, değil Bedir'de düşmanı karşılamak, şu karşımızda bir deniz olsa, sen de o denize girsen, Vallahi ma takhallafe minna raculun vahidun. Bizden biri geri kalmaz. Senin ardından o denize girer. Vallahi ya Resulallah biz sana Yahudilerin Hazreti Musa'ya dediği gibi "İzheb anta ve rabbuka inna innaha hunaka'idun" demiyoruz. Sen ve Rabbin git ya Musa savaş demiyoruz. Eğer çocuklarımızı istiyorsan işte çocuklarımız, eğer bizi istiyorsan işte bedenlerimiz, seni, yolunu, davanı müdafaa etmek için buradayız ya Resulallah. Bilsek ki şurada bir deniz var, senin ardından o denize girince içimizden biri sağ kalmayacak. ''Hepimiz orada şehit olacak. Vallahi ensardan biri geri kalmaz. Hepimiz senin ardından o denize gireriz ya Resulallah.'' Onlar edeplerini kuşandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tevazuyla onlara yaklaştılar. Oradan Sıddık çıkardı. Oradan Faruk olan Ömer'i çıkardı. Oradan Ali bin Ebi Talibi çıkardı, oradan Osman'ı çıkardı. Oradan radıyallahu anhum ve an. Allah'ın kendilerinden onların Allah'tan razı olduğu sahabeyi çıkardı. Onlara efendimiz Ali Aleyhisselam yol gösterdi, yürüyecekler. O halkada onlara önce fikri manada hürriyeti anlattı. La ilahe illallah diyecekler. Allah'tan başka bütün anlayışları bütün ideolojileri, sistemleri reddedecekler. Fikri, akidevi manada hürriyetin namazda bulacaklar. Allahu Ekber diyecekler. Kainatın sahibinin önünde rükû yapacak, secde yapacaklar. Yani o halleriyle diyecekler ki, Ya Rabbi, hürriyeti sana kullukta bulduk Allah'ım. Senden başka kimsenin önünde eğilmeyecek rükûya, secdeye varmayız Ya Rabbi dediler. Efendimiz Aleyhisselam onları ameli manada, siyasi alanda, iktisadi alanda hürriyete davet etti. Buyurdular ki, ''Ala kulli muslimin sadaka'' Her Müslüman sadaka verecek. İnsanları sömürüyorlar, Roma sömürüyor, İran sömürüyor, Mısır sömürüyor. O halde sizler asabım, hem kendi hürriyetinizi namaza bulacaksınız, kuşanacaksınız. Sonra Roma'nın, İran'ın, Mısır'ın sömürdüğü insanlara, onların imdadına koşacaksınız. Onları hürriyete davet edeceksiniz. Onların sofralarına ekmek taşıyacaksınız. İçtimai, sosyal adaleti tesis edeceksiniz. Ashab-ı kiram radıyallahu anhüm. Halka da onu dinliyorlar. Fakat Efendimiz aleyhissalatu vesselam, Alâ kulli muslimin sadaka Her müslüman sadaka verecek dediğinde Onların akşam yiyecek ekmekleri yok Nasıl verebiliriz ya Resulallah dediler Femen lem yecid ya Resulallah. Sadaka bulamayanlar ne yapsın ey Allah'ın nebisi İnsanlığın hürriyeti kurtuluşu için çalışalım Fakat mali anlamda gücümüz yok ey Allah'ın nebisi Gücü olmayanlar ne yapsınlar İmam Buhari rivayet ediyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam pazara gidin, orada çalışın, evinizin ekmeğini kazanın, kimselere yük olmayın alın terinizle evinize ekmek götürün sonra geri kalanını mazlumlara sadaka olarak verin yine soruyorlar diyorlar ki fe illem yecidi ya Resulallah peki buna da gücü yetmezse sadece evi kadar evinde çocuklarına yetecek kadar ekmek kazanabilirse Ekmek parası kazanabilirse onlar ne yapsın ey Allah'ın Nebisi? Efendimiz Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Yu'saidu zal haceti'l melhuf. O zaman mazlumların elinden tutsunlar. Muhacirler bir çareler geldikleri zaman onların evine, kadınların evlerine su taşısınlar. Onların çocuklarına, bağlarında, bahçelerinde yetimlere yardım etsinler. Onların imdadına koşsunlar. Ya Resulallah, feillem yecit. eğer buna da gücü yetmiyorsa, kütürümse, topalsa, yürüyemiyorsa, insanlığın kurtuluş davasına, o manada bir katkısı yoksa ne yapsın ey Allah'ın nebisi? Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam o zaman buyurdular ki, emri bir maruf yapsınlar, iyi emretsinler, desinler ki ey insanlar, Fikri manada hürriyeti La ilahe illallah Rasulullah da bulacaksınız Siyasi anlamda, iktisadi manada hürriyeti size İslam getirecek Onu anlasınlar Son nefeslerine, son ana kadar Bu davayı, bu hakikati tebliğ etsinler Ashab ı kiram radıyallahu anhum. Ferdi manada yapanlar bunu yaptılar Efendimiz aleyhissalatu vesselamın Onlara tebliğ etmiş olduğu o davayı tebliğ ettiler. Sonra ordular kurdular. O ordularla küresel güçlerin üzerine yürüdüler. İnsanların alın terini sömüren İran'ın üzerine yürüdüler. Doğu Roma'nın, Bizans'ın üzerine yürüdüler. Fakat fethettikleri yerlerde heykel kurmadılar. Onlar, Hazreti Ömer Efendimiz gibi radıyallahu anh, İran'ın, Irak'ın, Suriye'nin, Mısır'ın Anadolu'nun içinde olduğu büyük bir devlet kurdular. Ama devlet başkanı olarak sırtında Ömer radıyallahu anh çuvalları taşıdı. Zavallı biçare kadınların su kırbalarını taşıdı Ömer radıyallahu anh. Onlar zalimler gibi insanları sürmediler. Toplu katliam yapmadılar. Şam'dan ayrılırken İslam ordusu. Hristiyanlar önlerine çıktılar yapmayın dediler. ''Bırakmayın bizi Roma'ya bırakmayın. Onlarla dinimiz aynı olsa da bizi o katillere bırakmayın ey Muhammed'in öğrencileri.'' dediler. Onlar gittikleri yere musavatı, adaleti, ekmeği getirdiler, paylaşmayı getirdiler, fikri, siyasi, iktisadi hürriyeti getirdiler. Hz. Muhammed Aleyhisselam onlar Yahudiler tarafından aşağılanıyor tahkir ediliyordu ama Peygamber Aleyhisselatu Vesselam tevazu kanatlarını gerdi oturdu onlarla sabahtan akşama kadar oturdu Hattab'ın develerini bekleyen Ömer'i dünyanın en büyük devlet başkanı yaptı o halkada yetiştirdi Halid gibi yenilmeyen kumandan o halkada Allah Resulü Aleyhisselam'ın ders halkasında yetişti. Şeytan, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nizamının yolunun önüne geçebilmek için tarihin farklı dönemlerinde tuzaklar kurdu. İslam'a, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın nizamına saldırdı. Bazen bizzat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendine saldırdı. Ona hakaret etti. Geçen asırda şeytan adamlarını topladı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nizamını temsil vazifesi, devlet-i aliyede, onlar koruyorlardı Kudüs'ü, Mekke'yi, Medine'yi. Onlara tuzaklar kurdular. İçeriden adamlar buldu şeytan. Dışarıdan adamlarla ona saldırdı. Kapitalizma denen sistemi şeytan, iblis, böyle bir zamanda meydan yerine çıkardı. Fakat şeytanın bir projesi olan kapitalizma, İnsanlara zulmetti. Roma, Roma nasıl sömürüyorsa, Roma'nın çocukları da insanları sömürmeye başladılar. Sanayi devrimiyle fabrikalar yapılmıştı batı kentlerinde. Fabrikalarda 18 saat bir adam eşiyle, kızıyla, hanımıyla beraber çalışıyor ama akşam evine ekmek götüremiyor. İnsanlar o sistemin içinde, o zulüm çarkında, yaşarken, inlerken, isyana diyorlardı ki şeytan onların önüne Karl çıkardı Karl bir proje verdi Das Kapital şeytanın projesidir iblisin projesidir onu yaz dedi bunun işine adaleti yaz dedi adaleti bunun içinde de ki, Doğu Roma'nın Roma'nın çocukları kapitalist olanlar insanları onların alın terini sömürüyor ''Sen proletaryanın işçinin hakkından, hukukundan bahset'' dedi. İnsanlar İslam'a gitmesin, Muhammed'in nizamına yeniden yönelmesinler. Çünkü orada adalet var, kapitalizmanın zulüm çarkında inleyenler. Allah Resulü Aleyhisselam'ın asabını görünce, nasıl Doğu Roma'yı bırakıp, ''La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'' deyip, imana İslam'a koştular. Kapitalizmden imana koşacaklardı ki, komünizmayı çıkardı. Sosyalizma, imandan, İslam'dan aldıklarını iblis o rejimin içine koydu, onunla aldattı. Sonra, onlar tarihte hiçbir ideolojinin yapmadığı kadar insanlığa zulmettiler. On milyonlarca Müslümanı şehit ettiler, katlettiler. Mazlumları evlerinden ölümesi bir yaya sürdüler, darahları kurdular, Allah demeyi yasakladılar, Müslüman kadınların zorla başlarından örtülerini aldılar, örtülerini aşmayanları şehit ettiler. Lenin'in heykelini diktiler ama 1991'e gelince Lenin'in heykelini ellerini çatlayana kadar alkışlayarak dikenler onların çocukları bu defa Lenin'in heykeli yıkılırken alkış vuruyorlardı Zulüm o kadar devam etti Sonra insanlar tekrar imana İslam'a yöneliyorlardı ki İblis yeniden sahne aldı İçeriden adamlar çıkardı, o adamları komonizma çökünce alem İslam'ın belli yerlerine gönderdi Onlar Hristiyanlarla oturdular kalktılar, dünya vatandaşlığı dediler, İmanı İslam anlatmadılar, kilisenin rızasına uygun, anlayışına uygun bir İslam anlattılar Allah Resulü Aleyhisselam'ın dinini, İslam'ını, yolunu tahrif ettiler. Şeytan bu kadarla yetmez dedi. Muhammed'in yolunu bu kadarla durduramayız bu tuzak. Bu tuzak yalnız başına kafi değil dedi. İçerden adamlar çıkardı. Onlar sözde Kur'an'ı müdafaa ediyorlardı. Fakat onlar ekranlarda deve idrarını aldılar. Deve idrarıyla ekrana çıktılar. Müslümanlara... Yeniden Muhammed Aleyhisselam'ın nizamına yönelecek olanlara dediler ki Muhammed'in yolu sünneti dediğiniz işte şundan ibarettir İçerden vurdular Allah Resulü Aleyhisselam'ı Sonra tarihselcileri çıkardılar Dediler ki Muhammed'in nizamı yedinci asırda kaldı Yedinci asrın hükümleriydi onlar Kur'an'ın ahkamını ey Müslümanlar bu asırda Bu zamanda bu çağda uygulayamazsınız dediler Sonra ateistler çıktılar, sosyal medyada görüyorsunuz, en galiz ifadelerle Hz. Muhammed'e sövüyorlar sallallahu aleyhi ve selleme. Ona hakaret ediyorlar, Ayşe annemize sövüyorlar, Allah Resulü aleyhisselamın şahsına saldırıyorlar. Nerede Müslümanlar? Neredeler? Bugün kalemiyle, bugün kelamıyla, bugün bir maddeyle Hazreti Muhammed'i koruyamayanlar Uhud günü geldiği zaman o nesibe gibi, o kadınlar gibi Hazreti Muhammed'i canıyla koruyamazlar Uhud günündesiniz Allah Resulü'nün gençliği Dünyanın her tarafında Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın nizamına saldırıyorlar. Roma'nın çocukları, Bizans'ın çocukları, Kisra'nın çocukları, farklı bayraklar, farklı sancaklar altında toplandılar. Allah Resulü Aleyhisselam'ın eşine internette saldırıyorlar. Neredeler bir Uhud günüdür. Hani Ummu Umaremiz vardı bizim, Nesibemiz vardı Hz. Nesibe. Uhud'u anlatırken diyor ki, Hazreti Nesibe, Uhud'a gitmiştim, su taşıyordum, yaralları tedavi ediyordum. Uhud'un ikinci faslında, Müslümanlar mağlup olunca, baktım ki Allah Resulü Aleyhisselam'ın etrafı boşaldı. Efendimiz Aleyhisselam'ın etrafında kimseler kalmadı. Uhud'a iki oğlum Meşimle beraber gitmiştim. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a konuştum. Allah Resulü Aleyhisselam'a giderken Kamiya adında bir müşrik gördüm Diyordu ki Dulluni ala Muhammedin Bana Muhammed'i gösterin O yaşıyorsa ben yaşayamam diyordu müşrik Allah Resulü Aleyhisselam'ı ona gösterdiler Tam o zaman Hz. Musab'un önüne çıktı Musab'ı Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı Uhud günü o koruyordu Fakat Musab'ın kollarını parçaladı Hz. Musab radıyallahu anh yere düşünce ben koştum. Allah Resulü aleyhisselamın etrafındaydım. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam o kadını görünce buyurdular ki erkekler zırhınızı o kadına verin. O zırhınızı nesibeye verin. Ey erkekler buyurdu ona verin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü aleyhisselamı Uhud günü erkekler yere yıkılınca Hazreti Hamza, Musab, Abdullah bin Ca şehit olmuş. Ashab-ı kiram yerdeler. Ama bir kadın var ayakta duran. İmanıyla, iki oğluyla, eşiyle. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı koruyan bir kadın. Mel yeminen velâ şimalen İlla r-aytuhâ tukâtiludûnî dönüyorum nesibe, soluma dönüyorum nesibe. Önüme bakıyorum nesibe, erkekler yıkılmışlar. Bir kadın var Uhud'da, Hazreti Muhammed'i koruyan bir kadın var Uhud'da sallallahu aleyhi ve sellem'i. Oğlunu görür, oğlu yıkılınca yavrusunun yanına gider. Ayağa kalk oğlum der, ayağa kalk. Dâribil kavme, bugün Muhammed adına vurma günüdür yavrum der. Eğer sen yıkılırsan, sen burada kalırsan, Allah Resulü Aleyhisselam'ın üzerine yürürler, Ayak kalk yavrum. bil kavme, 13 darbe aldı. Hz. Musa bu şehit eden Kamiye, omuzuna vurdu, evet. tam bir yıl devam etti. O acı bir yıl devam etti. Bir yılda onun yarası kapandı. Uhud muharebesinden sonra Allah Resulü Aleyhisselam senin yaptığını hangi erkek yapabilirdi Nesibe buyurdular. Söyle Nesibe ne istersin peygamberden? Seninle cennette ailemle olmak isterim ya Resulallah. Allahümme cealuhum rufakai fil cenne. Bunlar ya Rabbi, ailesi benimle cennette olsun Allah'ım. Dünyalık istemedi Nesibe, makam, mevki, rütbe istemedi Nesibe. Seninle olayım, cennette yanında olayım ya Resulallah. Uhud gününde kafirler Hz. Muhammed Aleyhisselam'a saldırırken, Ön saflarda erkekler şehit olunca kadınlar ayağa kalktılar. Buradayız ya Resulallah dedi Nesibe. Beni aşmadan sana gelemezler ya Resulallah dedi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam ahireti irtihal edince Müsellimetül Kezzab çıkar. Yalancı peygamber. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nesibe'nin oğlunu Habibi ona göndermişti. Habibi aldı Müseylimetül Kezzab, dedi ki Muhammed Allah'ın Resulü müdür? Eşhedü en la ilahe illallah dedi. Bütün varlığımla şehadet ederim, Allah'tan başka ilah yok. Bütün varlığımla şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulü'dür. Peki ya ben dedi, sen yalancısın dedi. Müseylimetül Kezzab, Nesibenin oğlunun sağ kolunu keser. Ondan sonra tekrar sorar Habibe. O ananın oğlu Habib'e sorar. Yine sen yalancısın der. Habib'in diğer kolunu keser. Habib'i paramparça yapar. Fakat Habib, mükreh, o halde ruhsatla amel etmez. Habib orada şehit olur. Allah Resulü Aleyhisselam ahireti irtihal eder. Ebu Bekir devlet başkanı. Müseylime'nin üzerine bir ordu gidiyor Yemame'ye. O kadın artık yaşlanmıştır. Nesibe titreyen ayaklarıyla Hazreti Ebubekir'e Bekir'e gelir. Eğer bu ordu Hazreti Muhammed'i korumaya gidiyorsa, beni de o deftere yazar mısın Ebubekir Bekir der. Hazreti Nesibe'yi o deftere yazarlar. Nesibe Radıyallahu Anh'a Yemame'ye gider. Yemame'de muharebe başlar. Ashab-ı kiram dağılır. Ensar, muhacir Medine'ye doğru gidiyorlar. O zaman sahnede yeniden Halid bin Melid görünür. Sancağı tekrar açar. Va Muhammed'e, ve Muhammeda yetişi ya Muhammed, yetişi ya Muhammed der Halid bin Melid. Ensar muhacir, Halid'i görünce tekrar toparlanırlar. Ensar Medine'ye dönerken bir kadın var, titreyen ayaklarıyla Uhud günü, Hazreti Muhammed'i koruyan bir kadın. Sahabe Medine'ye dönüyor, o kadın Yemen'e ye gidiyor. Müseylimetül Kezzab'ın üzerine gidiyor. Oğlu yanında, diğer oğlu Abdullah yanında. O ananın evladı Abdullah Kezabı Kezzab'ı paramparça ediyor. İman, marka Müslümanı değil. Kadınlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Erkekler yere yıkılınca o zırhı o kadına verin buyurdu Nesibe'ye. Allah Resulü Aleyhisselam'ın ümmeti Nesibe'ler, Ömerler, Salahaddinler, Fatihler, Bizans'ın çocukları, Roma'nın çocukları Anadolu'da, internette en galiz ifadelerle Hazreti Muhammed'e sövüyorlar. Neredesiniz Müslümanlar? Neredeyiz? Nerede Nesibe? Ne büyük kadınsın sen Nesibe! Ne büyüksün sen Salahaddin! Ya Ömer! Ya Ömer sen ne büyüksün Ömer! Oğlun Abdullah'ın devesi, Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın devesini geçince, İndin devenden, oğlunun yanına gittin, Abdullah dedin. Baban Ömer hayattayken, Peygamber aleyhisselamın kimse önüne geçemez, Abdullah dedin. Neredesin Ömer, neredesin biz neredeyiz Ömer? Ya Selahaddin, hani diyorlardı Müslümanları şehit ederken, قُولُوا لِمُحَمَّدِكُمْ مَنْ يُدَافِعَنْكُمْ Söyleyin Muhammed'inize gelsin sizi müdafaa etsin. Gözyaşlarıyla bir orduyu hazırladın yola çıktın Salahaddin. Neredesin Salahaddin'ler, nerede Ömer'ler, nerede Nesibeler kardeşlerim? Kalemiyle, kelamıyla, maddesiyle, devletiyle, Hazreti Muhammed'i müdafaa edemeyenler Uhud günü, nesibe gibi canıyla Allah Resulü'nü koruyamaz kardeşim. Her şeyimiz ona feda olsun. asab ı kiram güneyden geldi. Sonra ecdadımız geldi. Sonra Müslümanlar bin yıl bin yıldan daha fazla burada Allah Resulü Aleyhisselam'ı koruyabilmek için Bizans, Roma, Ashab-ı Kiram'ın önünde önce sonra ecdadımızın önünde onların kılıcı önünde bahşeydiler. Bizans'ın çocukları ecdadımızın kılıcı önünde bahşeyen Roma'nın Bizans'ın çocukları Anadolu'da Hz. Muhammed'e sövemeyecek Allah'ın günahiyetiyle. Sövemeyecekler. Allah'ın Allah inayetiyle Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileri, kaleminiz kelamınız, eliniz yüreğiniz, aklınız fikriniz, ruhunuz her şeyimiz onun yoluna feda olsun. Allah Resulü'nün davasına feda olsun. Kardeşlerim eğer Sultan Fatih gelsin istiyorsak o Fatih'i yetiştiren nizama dönme mecburiyetimiz var. ''Anneler Fatihleri yetiştirsin istiyorsak, Sultan Fatih'in annesi nasıl mahremiyet ortamında yetiştiyse, ümmetin kızları aynı ortamlarda yetişecekler ki, onlar evlerinde Allah ve Resul davasını müdafaa edecek Fatihler büyüsünler.'' Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam'ın size siyeri diye sadece doğumunu, savaşlarını, vefatını öğrettiler. Allah Resulü Aleyhisselam bir dünya kurdu, bir nizam kurdu. Namaz dedi, akidede özgürlük. Sonra iktisadi, siyasi, içtimai anlamda asabı ı kiram efendilerimizi seferber ettiler. Onlar Roma'nın zulmü altında, İran'ın zulmü altında inleyen mazlumların imdadına koşular. Şimdi bizler bu asırda yeniden içimizde Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetini itibarsızlaştıranlara rağmen o halkaları kuracaksınız. Allah Resulü Aleyhisselamın gençliği, Hazreti Muhammed Aleyhisselamın ümmeti yeniden 14 asır önce Peygamber Aleyhisselamın kurduğu o ilim halkaları, irfan halkaları. Ya ayuhalledi na'amunulaterfa'u aswatekum. Fawqa sautin nbiyi, söz Peygamber'in sözü üzerinde olmaz diyeceksiniz. Kapitalizma, liberalizma, sosyalizma, komünizma, hayır, hayır, olmaz, olamaz diyeceksiniz. Yaratan Allah, yöneten Allah'tır diyeceksiniz. O halkalar yeniden kurulacak. Kur'an-ı Kerim, Buhari, Müslim, hukuk okuyanlar, iktisat okuyanlar, siyaset okuyanlar, ilahiyat okuyanlar, edebiyat okuyanlar, Buhari halkalarına, Kur'an-ı Kerim halkalarına geleceksiniz. İnsanlık bir krizle inliyor. Mikrop çare olmaz. Hastalık çare olmaz. Bu hastalığın sebebi kapitalizmadır. Bu hastalığın sebebi sosyalizmadır. Mikrop insanlığın umudu olamaz. İnsanlığın umudu Hz. Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için saldırıyorlar. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ mekarallah. Onların planı varsa Allah'ın da bir planı var. Bu dinin sahibi Allah Azze ve Celle'dir. اِنَّا نَحْنُ نَزَّنَّ الزِّكْرَ inna لَهُ لَحَافِظُونَ Bu dinin muhafızı Allah Azze ve Celle'dir. Eğer biz dönersek, ona dönersek, yoluna dönersek, yeniden iktisat, hukuk, siyaset okuyanlar, Kur'an'ın sünneti inşa aklıyla okursa, çözümü, çareyi Hz. Muhammed Aleyhisselatu vesselamla ararsa, göreceksiniz Allah'a sözümüz var. Allah'a sözümüz var Allah'a sözümüz var yeniden geleceğiz Allah nurunu tamamlayacaktır Ey Bizans'ın Roma'nın çocukları geleceğiz Allah'ın inayetiyle Yine Kur'an-ı Kerim'le geleceğiz Yine Buhari'yle geleceğiz Önümüzde Hazreti Muhammed olduğu halde Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le geleceğiz Umudunu Müslümanlar kaybettiğinde Tuğrul Bey, Bağdat'a nasıl girdiyse Tuğrul Bey gibi geleceğiz. 87 yıl sonra Kudüs'e giren Salahaddin gibi geleceğiz. Haçlılardan, Moğollardan sonra bu sancak düşmez ya Resulallah diyen, Söğüt'ten o sancağı kaldıran Ertuğrul gibi geleceğiz. Bir sabah namazı vakti, Peygamber aleyhissalatu vesselamın met ettiği asker, kumandan olabilmek için topkapıdan ezanlarla İstanbul'a giren Sultan Fatih gibi geleceğiz ey dünya. Vajgal Lena milletin kovliği, Bağdatta, Şamda, Arakan'da katından bize dost gönder Allahım, katından bize yardımcılar gönder Allahım diyen mazlumların imdadına Kur'an-ı Kerim'den sünnet seniyeden aldığımız ruhla, dünya görüşüyle, Allah'ın inayetiyle sözümüz var Allah'a. Bu canlar bu bedende olduğu müddetçe Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti, insanları Roma'nın çocuklarının zulmünden kurtarmak için gelecekler. Yeryüzünde adaleti, yeryüzünde kardeşliği, yeryüzünde barışı hakim kılacaklar. وَاتِعُ الرَّسُولَ La'allekum turhamun Resulullah'a itaat edin ki Allah merhamet etsin Efendimiz'in yoluna dönelim Kur'an Hakim'e dönelim Yeni halkaları kuralım O halkalarda bu asın sorunlarını peygambere aleyhisselama arz edelim Allah'ın ayetlerini onun kitabına arz edelim Göreceksiniz yollarımız açılacak Dünyanın dört bir tarafında sancaklarla Selahaddinler, Yavuzlar, Fatihler, Alpasanlar Kudüs'e doğru ilerleyecekler.